Boken Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk alp insanları günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar devam ediyor. Esprilerle şakalarla buyursunlar efendim. Karşınızda Fahir 3 ve Oktay Demirci. Espriler şakalar. Folkler gösterileri. Ateş tey, tutan tey, adam. Bilin simit tutan adam. <gülüyor> simit yutan adam ve ateş yutan adam Ve bardaktan kola içen adam Ay yani valla sabah sabah Genç arkadaşlarımıza kötü örnek olmayalım ama Arada böyle bir kaçamak Yani tabi senede bir defa olmak soğuk üzere Soğuk simit ve soğuk kola Yani çok güzel <gülüyor> hakikaten muhteşem bir ikiliymişti Mesela sıcak çayda sıcak simit yenir Mesela ama simit soğuk oldu mudur ya Ama senede bir defa Oktay değil mi? Oktay bir abisi, defa, tabii ki, bir çocukların defa. Oktay abisi senede bir Ben defa, daha önce da Nisan'da anlatmıştım herhalde bu öğrenci evinde kendi evimizde yaşamaya ilk başladığımızda Kahv en büyük isyanımız buydu. Kahvaltıda kola içmek. Vallahi Millet yani... böyle işte annemlerden uzaz içki içenler, sigara içenler falan, geceleri kağıt oynayanlar falan. Hiçbiri değil. Kahvaltıda kola içtiğin zaman hakikaten özgür oluyordun. Şu anda da özgürlüğümü doya doya yaşıyorum. Ah, teşekkür ediyoruz. İşte bu özgürlük dalga dalga yayıldı tüm yurtta. Ee, bir gün bir seçelim, o içeride, gün de, evet kahvaltıda Valla kutlandı. vallahi kutlandı. Ediyoruz. Ve biz öyle kahvaltıda çılgın şeyi Çernobil zamanında yaşamıştık. Artık portakal suyuyla şey yapmaktan, kahvaltı etmekten hakikaten uzunca bir süre e, şey olmuştu. Bir Sen Çernobil'de olmuştu. Ankara'da mıydın nokta? Çernobil'de... Değildir canım. Yok değil, yok. Miydi? İzmir'deydim. Valla ben hiç böyle Çernobil'i coşkuyla yaşamamıştık. Bir Levent Kırca'yı skecinde görmüştük. Niye Ankara'da şeyi biraz şeyi hatırlamıyor musun? Daha... hatırlamıyor musun? İşte Levent Kırca'yı skecinden hatırlıyorum onu da. Hmm, bakın, bakın. Ama şey, ne derler? Çernobil, Ankara'da biraz daha değişik yaşanmış. Nasıl daha yaşandı? geçen gün bizim dükkanda sohbet ediyorduk da. Hep o Çernobil'den oldu. oldu. O dönem bizim hepimizde bir şeyler çıktı falan diye böyle anlatan misafirimiz vardı. Sizin de çok yakından tanıdığınız. Ama geçmiş gün şimdi evet, eski şimdi, defterleri evet, açıp da bir... şey yapmayalım, tekrar yakmayalım. Şöyle genel olarak gündemimize e, bir bakalım. Neler var? E, büyük... Neler var neler yok gündemimizde e, bir arkadaşımızın deyimiyle. Ben artık onu demeyemeye çalışıyorum. Neler oluyor falan. neler bitiyor? Ne Ne çalışıyorsun? çalışıyorsun Dememeye çalışıyorum. Salı günü ağzımıza tıktılar bütün laflarımızı. Zaten sizi gene <Gülüyor> programın başında buyursunlar dedim diye şey oldum. Gelin, Vallahi o kadar ya. ağzımıza tıkıldı ki sevgili dinleyiciler ee, evet. Artık ne hangi MCM'si kelimeyi Nerede ne kullanacağımı şaşırdım Ertesi gün yayına çıkamadık yani Dış Temsilcilikler'deki ve Lefkoşa'daki Törenlere katıldık ee, Törenleri yerinde izleme fırsatı bulduk Ve e, çocuklarla beraber olduk Kutla Bayramını kutladınız çocuk oldu mu? Oldu tabi Ege'nin çocuklarının bayramını kutladık Ege vasıtasıyla Hayır öyle olmaz ya Ana baba vasıtasıyla bayram mı? Kurtulmuş? Bilfil mi? Bilfil. Bilfil işte bir iki tane çocuğa ödedik ama onlar da çok coşkulu değildi be Oktay. Değil bizim dükkan çocuk doluydu öyle. Evet yani coşkulu değildi dedim hani coşkuluydular ama mesela yemek yiyorlardı onun coşkusu vardı. Ben hiç araya bir şey karıştırmak istemedim yani açıkçası çekindim. Valla ben de telefonla kutladım ya. Ne bu öğretmenler bile <gülüyor> döndürmüşler. Sevgili yeğenlerimin e, gerçi tesadüf oldu tabii yani onun için konuşmamıştık ama. Öyle bir şey oldu. Bir kutlamak lazım herhalde. Çocuklar harçlık almadıktan sonra kutlama kuru kuru bir kutlamanın hiçbir anlamı Belki yok. Ben de bak, evet, bak doğru. Ne yapayım bir... ben, PTT yoluyla mı göndereyim harçlığını? Valla yolda. PTT isminden alabilirsin. Biraz daha büyüse kontör gönderirdim mesela büyük yere. Mest olurdu. Kontör diyor ya Ali Adam. Mest olurdu ya pekal. Mes Böyle küçük jestler oldu. yapmayı da çok iyi bilir. Ona küçük kontroller <gülüyor> gönder. Ona parça kontrol gönder. <gülüyor> <gülüyor> Dün yine e, pek çok çocuk e, pek çok oturdular mı? Koltuğa oturdu. Pek çok e, espriler yapıldı. Pek çok alkışlar alındı ama e, en önemli olay dün tabi 3 e, tane çocuğun gözaltına almasıydı İstanbul'daki. Hı. O da temsili olarak büyükleri yerine bugün çocukları gözaltına alalım dediler. Belki Elvan ölümsüzdür diyen 2 e, çocuk ilk başta gözaltına alınırken daha doğrusu apar topar derdest edilirken ağızları burunları e, kapatılırken 3. E, bir çocuk oradan arkadan e, yine aynı sloganı atınca. Ee, belki neyvan ölümsüzdür diye bağırınca daha doğrusu onu da derdest ederek almışlar. Bu da e, bir temsili olarak bir gösterilme şekli olmuş. Çocuk bayramının en güzel fotoğraflarından bir tanesi oldu. Dört gözaltı bu arada düzeltelim. Ee, dört çocuk gözaltı diye dört, şey 4 Dört lise öğrencisi. Yaka paça alındı. Ne oldu? Bunlar, bu çocuklar temsili olarak e, şey mi gördüler? Nezarethane mi ya da karakola mı alındılar? Nasıl oldu? işte aynen, ifade öyleydi. ifade tabii. falan alındı değil mi ifade orada tabii, soruluyor tabii. hani hani böyle şey diye soruyorlar ya mesela başbakan koltuğuna oturan hoca hani ilk icraatın nedir artık şey sensin falan filan gibi onlar da orada bir temsili olarak şey veriyorlar ifade veriyorlar ve temsili olarak savcının karşısına da çıkıyor olabilirler ha ama e, şey de var e, ne derler ona tam bak çok e, Aklımın köşesindeki çok önemli bir noktayı kaçırdım. Buyur Fahir. Yok kaçırdım. Onu ucunu Unuttun kaçırdım. Valla şu anda onu. Konuşurken unut Konuşurken söyleyeyim. nasıl unutabilir insan ya? Bak ne kadar şanslısın sevgili dinleyiciler. Şu Salı günkü programı yaptığımız için Faire kendini tuttu. Dediği unuttu ama bir kez olsun adını sen getirdi demedi. Demedi. Yani o çabaya da girmedi ve ne kesin kadar bayrağı ne olacak. kadar güzel oldu. Herhalde o Salı günü tam güzel reset atmışlar Tabii bize evet. de. Salı günü, Salı günü güzel günü. Valla beyn, beynimden çünkü. Kelimeyi arıyorum bulamıyorum. Boşluğa geliyor. Yani Salı günü hatta... tokadı diyemeseydik sen biraz daha çırpınırdın. Tabii çırpınırdım. Nelerler ona? Adını sen getir falan derdin ama şimdi... Teslim oldu. Salı tokadı. Bu arada başbakanlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Göker İnan. Niye ilkokul falan oturuyor ya? Ben eskiden... E, Bıyıklı adam oturuyordu değil mi? Şimdi bu lise öğrencileri evet, gözaltına evet. alındı ya. Evet. Lise öğren... Zaten şey diyecekler çocuk değildi bunlar lise öğrencisiydi diyecekler. Genel olarak hani. Çocuk değil yani kocaman kocaman. Şey Bunların gibi bıyıkları çıkmış. Sanki diye. gören de özel hayatında bir şey yaptı. Yani. Zenginlerki açıklaması gibi mi diyorsun fay? Evet ama yani benim hatırladığım da bir sürü bıyıklı adamı böyle mecliste şey diye oturtmuştardı. Yalnız şey. e, o gözaltına alınanlar çocuk oldukları için gözaltına <gülüyor> alınmadılar. <gülüyor> Hiçbir insan çocukluk <gülüyor> faaliyetinden dolayı, <gülüyor> dolayı gözaltına alınmadı. Bana bir şey. tane. Çocuk Adam, olduğu için gözaltına İnsan göster çocuk olduğu için gözaltına alınmış olan. Abi kesin haklısınız ya ne diyeyim doğru şu ya. anda kafama dank etti. Mosmar oldun. Bu arada başbakanlık koltuğunda oturan... Ve yenilgiyi de hazmet. Ee, ufak arkadaşımız Twitter kullanmıyorum deyince... İşte onu söyleyecektim Gökher evet, Gerçek mi Onu o. söylüyorum evet Twitter gerçek. Twitter kullanmıyorum demiş da mest olup alkışlamış. Twitter'ı kullanıyor musunuz sorusu sorulmuş doğrudan. Ee, Göker kardeşimiz de biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem izin vermiyor deyince... Başbakan Erdoğan'dan alkış aldı demiş. <gülüyor> İnan, e, cumur olmayı düşünüyor musunuz sorusuna göker kardeşimiz e, bunu ben kalkınca gerçek başbakan'a sorarsanız daha iyi olur demiş ve kimse kusura bakar, kimse böyle. kusura bakmasın diye konuşsaymış ya çocuk. Ondan kimse sonra kimse kusura bakmasın, çişim var ben gideceğim falan diye. Sonra bu yanıtı verdikten sonra yine başbakan e, alkışlamış. ama ama alkışlamış ama lafı gediine koydu demiş eklemiş. Alkışlamakla kalmayıp ee, o yüzden twitter konusu. Yani şu gazetecilerin de <gülüyor> oh, vallahi yani sabah sana arabada anlattığım gibi anlattın. Hakikaten de. <gülüyor> bana sinirlenmekte çok haklıymışsın. Hadi ya kötü mü anlattım? <gülüyor> Çünkü sabah bir hikaye sen, anlattı bana. Sen bana Sorularla sen bana da... kötü anlattın diyorsan evet ben de sana öyle demişim. Kötü de anlatmadın sen sabahki hikayeyi de. Yani soru Soru sorunca da anlaşılmaz mı ya dört cümlelik hikaye? Ne hikaye? Biraz bana da anlatırsanız çok güzel olacak. Ben sana onu mutfakta anlatayım Fahir. Şu Ama anda hocam. konumuz Twitter. Hikayede zaten iki kişi var. Evet. Ondan sonra ikisini de söyleyebileceği laflar belli. O mu demiş, O mu demiş, O mu demiş diyerek yani hikaye lineına gelemedim. Canım sağ ol. Aynı isimleri söylüyor çünkü iki tane isim <gülüyor> var. Bir birini söyleyecek birbirini ya. Hep aynı ismi söylüyor ya. O da ona cevap sormuş. İki kişilik diyalogda bir adam tek başına konuşuyor ve kendi kendine laf sokup ona kaşlarını kaldırıyor gibi bir şey canlanıyor bu adam anlatınca. Ya de, benden niye full paket bekliyorsun ya? <gülüyor> bir dinle ben Keşke susun. Senin şeyde, şeyde, sağda bir yerde indirseydim ya ben öyle şey indirseydin parken. de dişim yerinde dursaydı. Sevgili dinleyiciler Ege'nin dişi kırıldı bu sabah. Acımız büyük. Herif hep mağdur ya. mağdur <gülüyor> <Herif gülüyor> derken <gülüyor> bu arkadaşımız ya. Bu yani. ama bu, bu hep bu, mağdur ya. Son... Simit yerken dişi kırıldı adamın ya. ya bir de bana dönüp ne dedi biliyor musun? <gülüyor> ...bir de bana hep mağdur oluyorsun diyorsun dedi. <gülüyor> ne diyeyim ben? Ama herhalde onu demeye de hakkım vardı yani. Tabii canım orada da sen ne yapıyorsun? <gülüyor> da ağzımdan yani... çiğnediğim simidi çıkarıp içinden diş arıyordu. <gülüyor> i̇çinden dışarıdı sonra da attı. attı. Dişi <gülüyor> mi? Hayır simidi ha. dişi cebine koydu yapıştırtırım ben bunu diye. <gülüyor> Bu adamı ben ne yapayım? <gülüyor> 10 kilometrelik yolda indirmedim daha sağ tarafta. Oraya yapıştırmaz anda ben onu bir yerde kullanırım. <gülüyor> Deri ceketini cebine koydu ya iç cebine. Hiç bakmadım ama görünüyor Fahir. Yola bakmak zorundayım. Sa <gülüyor> sağ tarafına. Bakmasan da sağ tarafında görüyorsun. Cevap açtı. Simidi attı ya. Ben dedim bir Aa, şey evet. atacak herhalde. Bir dakika yanlış anlaşılmasın. Da. Ege sen sinirden attın? Çiğnen bir simidi attım. Çiğnen bir simidi Ne simidi? yapayım onu içinden düşü çıkardıktan sonra tekrar miyim? Üç kere öptü alnına koydu. Yavaşça bıraktı otobüs durağının önünden geçerken. Ee, Vallahi ben utandım ya Abi, Ben mu? de utandım yani simidi atmasını hiç beklemiyordum Çünkü benim için <gülüyor> de hakikaten Ama kendimde değil de o sırada fire. Çünkü neredeyse çeyrek Açın. simidin yarısı kadardı Aa. Normalde Ege Kayacan öyle bir şeye Kesinlikle, hiç o, bu atılır mı kesinlikle Onu da deri ceketinin diğer cebine koyması lazım Yarınsa Ama işte şey, peçete de bir şey var Acıkınca yerim diye onu da cepine yani koyardım. Yani dişi atmamak doğru herhalde. Tabii diş atmamak doğru. Orada yani da sinirle bir şey atmam gerekiyor diş. diye düşünmüşsün. <gülüyor> üzere. Ben bunu Ve O da simide patlamış. Halbuki hiçbir şey atmak zorunda değildir. Dişini ayır onu götürürsün güzel temizletirsin. Tabii ikisi daha ayrı ayrı yani şeyler. simit yani. dişle olsa evet simit dişle beraber yenmez. Daha önce de Beypazarı kursu yerken dişim kırılmıştı. Bu Ankara Aynı simidi dişimi. Beypazarı kursu falan bunlar hep bana ters demek ki. Yani İç Anadolu'ya karşı bir şey var. Neyse konuyu değiştireyim. Size iki tane davetiyen var. <gülüyor> Dadımız getirdi. Bunları satın parası. <gülüyor> Okusana. Ney? Umut Rüzgarı mı? Ne ya? Akitli Efendim. Ee, böyle bir buluşması var. Alalım için... abi. Kaç lira? E, beşer lira. Vah. Oh. Oh. Yok, Nasıl artık. yardım edeceğim? Ben mesela edemedim, dişim kırıldı diyeceğim. Şimdi <gülüyor> alacak para kurlar. paramı oraya şey yani. Benim için ben. bir finans Benim için de şeydi. Arabada giderken saat camı açılmış simit atmışlar aşağıya da. Mağdurdu. Yine zayıf ya mağduriyet Zayıf abi İş. ben arabayı bakıma götüreceğim de. Ondan şey Tamam, tamam mı? İyi. Zaten astima hastasın. <gülüyor> buyurun efendim. Bak ya, yine buyurun efendim. Niye buyurun efendim? Buyurun yani? evet tamam doğru buyurun efendim demiyorum Ne diyeyim? Hayda bre. <gülüyor> ya reklam <gülüyor> bir şarkı gir bir şey bir <gülüyor> gir. Allah Allah. Şu reklam gireyim bari. Ne yapayım? Aa, hayda bre çok güzelmiş ya. Hayda yayın bre yayın diyoruz cümlesi reklam, reklamlarla devam ediyoruz. Yayın cümlesi. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tübrüsü modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.49 oldu saatimiz güzel bir perşembe sabahında sizlerleyiz. Esprilerimizi şakalarımızı arka arkaya yapıyoruz Hayda bre Haydi bre pehlivan Teşekkürler Ege ee, Bir de bize sorabilir miyim sana Bu selfie'nin bir şarkısı varmış Selfie diye şarkı var Selfie'nin bir şarkısı hmm, çalıyoruz varmış Çalıyoruz onu bazen ha, He, öyle espri -esprisi bir espri esprisi değil. olan bir şarkı değil Var mı diye sorayım dedim Var var çünkü, çalalım e, Onu da çalalım çünkü selfie ile ilgili iki haber vereceğim de Birbirinden değerli ee, biliyorsunuz, biliyorsunuz, bilmiyor musunuz? Bu Harlem Shake zamanını andırıyor bana. Evet, Nedense evet. Bu, bu, bu dönem böyle bir şeyimiz var. Ee, Amerika Kaliforniya'da yaşayan Diana bu... Hanım, parantez içi 38 Tamam, parantez üç o zaman yani. Aa, o tabi... şarkısı bu. Hanfen, <gülüyor> hanfeni dinleyelim tabi de hanfenin hikayesini. Ama bu koltuklara oturan çocukların hikayesini de sonra tamamlamak ha, doğru, üzere. Doğru, doğru. O zaman o şey ben orada virgül atayım mı? Yok ben. yok virgül atma sen buyur devam et. Çok öyle şey yok. Kim söylüyormuş bu selfie'yi? N Abdülkatin Nina Nesbit. Ha Nina. Nina, sevgili, sevgili Nina. Nina ya tamam. Nina, Nina. Nina Nesbit olsun diye söylüyor. Ee, günlerdir çekiyor, çekiyor <gülüyor> fotoğrafları bir türlü beğenmiyor, beğenmiyor, beğenmiyor orada Triyana Hanım. En sonunda neye karar vermiş olabilir, neye karar vermiş olabilir? selfie hayatından çıkar mı? Hayır, selfie hayatımdan çıkmayacak. Çok selfieci mi? Hayır. hayatından çıkaran ilk kadın olarak tarihe mi geçti? Hayır. Bir Madam Curie olma niyeti vardı belki. İşte nakaratı bu. Böyle bir şarkı. Ha, böyle işte. bir şarkı ha, anladım. Böyle bildiğimiz bir bildiğimiz selfie. Ee, genç kadın daha iyi selfie çekebilmek için estetik ameliyatlara 32 bin lirasını yatırdı. Kol uzatma operasyonu mu? <gülüyor> Bence evet Selfie etkileyecek tek Aslında şey var. Evet. Kol uzatma operasyonu. Kol uzatma çok güzel, çok güzel olabilir. Böyle şeyler kol uzatsın. var. Hani böyle so zopalar oluyor ya ucuna takıyorsun Bu makineyi bum değil boom. Evet. mikrofon takılan şey bum mı? mikrofon yerine başka şey tak uzun ne oldu işte o bum oluyor ah, sen her biliyor. türlü bum sen şey diyorsun uzun böyle oluyor da uzaktan çekiyorsun cano <gülüyor> ama şey cano Yok GoPro'yı. Kendi kullandığın canlı. GoPro'ları falan takıyorlar ya o <gülüyor> şeyleri evet. ucuna takıyorlar. Çok güzel çekti, Çok güzel fotoğraf çekiyor. O da ondan olan. değil aslında. onu Genelde kayakçılar o sopalarının ucuna taktığı için öyle oluyor. Kendilerini çekerken. Ha evet yaptı. doğru. <gülüyor> onu öyle yaptıkları için. Kayakçılar. Ee, 32 bin lirayı harcadı. Ee, aslında kolunu uzatması gerekirken çenesini, yanaklarını ve o falanını filanını toparlattı. Artık her gün onlarca selfiesini çekinmeden çekinebiliyor. Hahaha. <gülüyor> Evet bir başka selfie e, haberine geçiyoruz. By Fireworks <gülüyor> Amerikalı Jared Frank raylara çok yaklaşarak çok enteresan bir selfie çekmeye çalışmıştı. Şu anda o selfinin de fotoğrafı var, çok güzel hakikaten. Hayatını tehlikeye atmasına sinirlenen oradan geçen trenin makinisti ders alsın diye geçerken Frank'e tekme <gülüyor> atmıştı. Şu anda tekmenin yüzündeki e, şeyiyle, e, iziyle fotoğrafı var. Şimdi bu raylarda duruyor son saniyeye kadar. Yani kafa her şey yapıyor. E, şey yapıyor. O esnada tren geliyor makiniste sınıyorum ne yapıyor bu gerizekalı diye. Ondan sonra bu çekildim ha çok güzel evet. fotoğraf çektim derken makiniz... makinist tekmeyi affedersiniz vuruyor. Tabii ki şiddeti biz şey yapmıyoruz ama hakikaten Bazılarının komik. Bazılarının bir tekme hak ettiği ve bir gerçek. Frank bu... E... Ben onu korumak için mi tekme attım demiş. Valla evet korumak Öyle için Öyle dese aklı yani adam. Tekme de dememiş ya tepik attım demiş. 25 milyon kişi izledi. Frank aynı hesapta firmaların reklamlarını yayınlayarak 500 bin lira kazanacak. Valla böyle de güzel bir şey var. Sırf hem tekme yedi hem de param kazanıyor. Hem tekmeyi yiyorum hem paramı kazanıyorum. E, herkes bizi tekmelese. Valla böyle tekme can kurban. Ee, Tekmenin böylesi. <gülüyor> böylesi evet. Haydi <gülüyor> bir ediyoruz <gülüyor> Oktay Bey. Ve virgülümüzü koyup hemen Oktay Bey'e dönüyoruz. Çok teşekkür Koltukları ederim. Koltuklara oturan çocuklardan bahsediyordu. Koltuklara oturan pek çok çocuk var dinleyicimizin. Sibel Hanım'ın hatırlattığı gibi yalnız. Öyle bir ortak noktaları var çocukların. Çocuklar biraz ağlamaklı ve mahcup. Bağırdılar öyle herhalde. Adam gibi konuşun, milli iradeye saygılı değil mi bir şey yaptılar? Yani o şeyde de koltuklarını verenler de biraz tedirgin. Bir tek orada mutlu olan var ve neşveli olan var. Başbakan. Çocukların ee, tapesi çıksa ya. Zaten bir tane paralel çocuk koymuşlar şeye. Koymuşlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna paralel çocuk zannettikleri cüce çıkmış. O mu? Paralel, paralel çocuk şey demiş ya. Kabataş mı? Neresi? Bir yeri arayıp saat 9'da suları kesin demiş. Çocuk. <gülüyor> suları kesin. 9'la 10 arasında suları kesin demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan paralel çocuk banyo saatidir belki o. A Sabah ya. Sabah 9'da 10 arasında. Çocuk belki öğlencedir. Sabah banyo yaptırıyorlardır. Gerçi artık öyle bir şey yaptı Kadir Topbaş şey demiş. Ne? Onun üzerine. Ne yapıyorsun su ya? Su tasarrufu için değil mi? <gülüyor> <gülüyor> falan. Yani... <gülüyor> Yo. Yazık Kadir Topbaş'ın da şu İstanbul'un üstünde zerre hakimiyet yok ya. Ç Yok. Çocuk oturur bu şey yapar Başbakan başka türlü yapar <gülüyor> Yok demiş yani zaten her zaman Olan şey olduğu için demiş 9 10 arası Saatleri arasında düzenli bir su kesintisi Abi, var Kavgada kavga söylenmez her ya Her zaman olan şey olduğu için demiş e, ben de demiş Garanti altına alınsın verdiğim şey Herhalde öyle bir çocukların şeyi var ya Yani kimse uygulamıyor ya O koltuğa oturan çocuğun dediğini Hep Ama ne uygulaması son. gerekmiyor mu ya Uygulaması ya Madem tabii. öylesi yani bu şey değil yani çok hakikaten oyun, oyuna fasulyeden dahil etmek gibi bir şey hiçbir anlamı yok. Evet doğru. Hani bir günlüğüne eğer şeyse ya da birkaç saatliğine. Ve sorumluluğunu da alacak onu. Alacak tabii canım Ama yani. Ama seçimle gelmiyorlar. Milli iradeyle gelmiyorlar. Ben onlara rahatsızım. Darbeci çocuklar. Hiçbir şey diyemedik milli irade deyince. Milli <gülüyor> irade insan. deyince bir insan bak hemen şey oluyor ya. Valla darbeci çocuklar. Paralel çocuklar mı diyorsun? Yani Paralel işte çocuk, oraya... çocuk mu darbe için? Bence çok farklı işte. kavramlar çocuklar. Bence Bilmiyorum. çocuk seçimleri yapasın. 23 Nisan'da kim oturacak diye. Evet abi eskiden her çocuk elini kolunu sallaya sallaya şey yapamıyordu. Yani Özel seçiliyordu o çocuklar. Kesinlikle çocuk, çocuk hangi çocuğun oturacağını sandık ayar versin. versin. Evet doğru. Sandık ayar. Bu yani arada illa seçimler çok masraf diyorsan mesela o sandıkta atlamaca olabilir bir şey olur. Yani... Ama gene bir sandık olsun yani. Doğru. Bu arada resepsiyon oldu. 23 Nisan resepsiyonda hı hı. E, pek çok e, işte, siyaset e, kişisi katıldı. E, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de e, resepsiyonda işte, dolaştı. 23 Nisan'ın ev sahibi Meclis Başkanı Cemil Çiçek oluyor değil mi? Evet. Şey 23 olarak. Nisan resepsiyonu olunca e, Meclis Başkanı ev sahibi oluyor. E, daha sonra e, Cumhurbaşkanı Gül tam ayrılmak üzereyken Meclis Başkanı... Cemil Çiçek e, meclis bahçesindeki ışık gösterisini hatırlatmış ve ya eskiden kalmaz şey mısınız? Ee, havai fişek gösterisi oluyordu. Evet, hiç, Şimdi var gün, mı yok? Biz eski evden duyuyorduk. Ayrancı duyuluyordu. Duyuluyor. Ben de dükkandan duydum dün. E, Baya bir coşkuyla Patır, kutlandı. Bizim dükkanın balkonundan seyrediliyor mu? Seyrediliyor. Güzel görünüyor mu her şey? <gülüyor> Göründü. Göründü Aa, o zaman tamam. Sene 23 Tinsan'da havai fişek manzaralı masa diye satarız onu. Ege Kayıcan'ın esnaf zekası burada da devreye girdi. Kırılan dişimin parasını bir yerden çıkarmak zorundayım ben de. Cumhurbaşkanı Gül'e demişler işte Cemil Çiçek şey demiş bahçedeki ışık gösterisi var ona kalmaz mısınız? Bahçe mi? Cumhurbaş... Meclis bahçesini Bahçe değer mi ya? Ne diye geçiyoruz? Ne, ne abi? Ne bileyim bahçeye çıkalım mı? Ne bileyim mecliste öyle. Açtınız mı bahçeyi demiş Cumhurbaşkanı Gül? <gülüyor> bahçeyi ne zaman açıyorsunuz demişler. Hayır ister açacağız falan dememiş tabii açık her zaman. Cumhurbaşkanı şöyle demiş çok terliyim. E, hava da serin dışarıda kalmayayım diyerek e, kibarca. kibarca kimse de tülbent yok muymuş evet ya? Gitmiş. Çünkü çok terliyim deyince böyle tercikince ne yapılır? Sırtı hemen bir tülbent kaç vekil var. Diyorsun. Sırta tülbent. Hemen bir tülbent süreceksin <gülüyor> veya böyle güzel ütüyle ısıtacaklar sürecekler onu tülbente sırtına. Bütün terini alır. Esas en güzel kısmı da o sonra Protokolde çok tülbenti çekilmesi, yapışma. yapıştıktan sonra onu çekmesi. Ay. Protokolde çok terliyim diyerek ayrılmak kabalık değil, değil mi ya? En yani ayrılacak en tabi canım net ifade. Net değil mi? Ifade. Yani çok daha bir ifade çok terledim. Çok terliyim. Yok <gülüyor> oba <gülüyor> sen de senin mesela senin de öyle şeyin var ya. Ben de çok terliyim diyorsun. Tık hemen kostüm değiştiriyorsun ya. Evet. Yani o aynı şeyi. Ama şekilde. bizim protokol ilişkimiz yok Fahir. Yani canım bende yok da başkalarıyla şey... var bazı protokol ilişkilerine ben tanık oldum senin emircinin protokol ilişkilerini laf nereye geldi hiçbir fikrim yok ama var yani doğru diyorsun herkesin kendisini Protokol ilişkileri yani, olduğu bir, olduğu bir ortamda. ortamda. Ben geçen gün enteresan bir sohbet içindeydim. Sizde var mıydınız? Hatırlamıyorum da. Yine böyle de, mi? de hatırlamıyorum. Amerika'da çocukların, hmm. e, Amerika'da ceryanda kalma diye bir şey olmadığından... Ha ben duydum onu ya. Sen var mıydın? Ben ben, benim dedim. arkamda cereyan etti o sohbet. İşte ceryanda kalma diye bir mevhumları olmadığından... ...terli terli soğuk suyu içersen hastalanırsın diye bir şey duymadıklarına hastalanmıyorlar Niye? Niye? Yani, yani mefum yoksa ilkinle zaten hastalık da yok. Yani dediğim şey Ceryan. Orada da var demek ki. Ceryan. Ama cereyanda kalma diye kimseyi uyarmadıklarında cereyanda kalan Amerikalı hasta olmuyor. Türk olduğunda cereyanda kaldım diyerek bilinçaltı hemen vücudu hasta ediyor galiba. Ya cereyanda kalmak ne demek ya? Cereyanda Ceryan. kalmak mı? İşte orası açık burası Anlamını açık. Anlamanı iyi yitirdi bak cereyan. Cereyan... <gülüyor> Bunda ya Orası da, açık, burası açık. Cereyan mı? Arada oturduğun zaman... Normal cereyan mı cereyan mı? Oktay. Cereyan. Cereyan. Cereyan mı cereyan mı? Cereyan diye biliyorum ben. Cereyan da işte. kaldı. Bakalım ama. Ama söylemesi cereyan. He söylemesi cereyan da. Cereyan da kalınca sen hava akımında hasta oluyorsun. Ama bundan hasta olabileceğini bilmezsen olmuyorsun. Nereden hmm. biliyorsun? Öyle dediler işte. O sohbetin ana fikri oydu. Aman canım oydu. sen de niye... Amerikalı çocuk. çocuklar hasta olmuyormuş yani? Cereyan'dan olmuyormuş. Başka Nereden başka hasta. Nereden İşte. Ona... Buna göre Ege'nin teorisine göre eğer o hastalığı yani ondan dolayı hasta olacağını bilmezsen hasta olmazsın ki. Çok da mantıklı. Bizimki aslında cereyanda kalarak hastalanmak psikolojik biraz. Yani o sohbetteki ana fikir oydu. Ben de elimde veri olmadığından hı <gülüyor> hı diye dinlemek zorundayım. Sen Vallahi direkt ben... şey deseydin Plasebo etkisi deyip oradan uzaklaşsaydın. Keşke deseydim onu ya. Vallahi ben o, tek... o ortamı tekrar yakalayabilir misin? Kim daha asla yakalayabileceğimi düşünmüyorum. Ha, yani. Cereyan... Akım evet işte. anlamında ama ceryan ceryan dersen elektrik. Ceryamda kalan çocuk dersen elektrikte kalan Hı -hı. çocuk anlamına geliyor. Olmaz. Ceryan dediğiniz zaman Aa, hava hem akımı. Hem ceryan hem ceryan mı var. Ceryan mi? var evet. Ceryanlar geldi. Ceryan gitti mesela ne oldu? Elektrikler kesildi anlamında. Ama ceryan çok kuvvetli elektrik değil, hava akımı. Hava ya da akım. dursa akım. Kuranlar peki? Kurander o da şey ceryan ha, değil mi? Hayır. Ha, ha, o da güzel. Kurander o da, o da cereyan. Bir der, dernek adı gibi. Kur'an der. Dernek, dernek kurma derneği. <gülüyor> Kur'an der. Aa Fransızcadan geliyormuş Kur'an Le Kur'an Kurand. Kur'an. O zaman, o zaman yani orada duruşu belli. Burada hemen Ege'ye dönüyoruz. Ege saat başı olmuş. O zaman Fransızlarda daha... Kur'an der varsa Fransız çocukları Kur'an derde kalıp hasta oluyorlar. Sen nasıl çocukların hasta olmasını tamamen dil yapısına ve geleneksel ee, ya. uyarılara şey, göre mi Her şey verir? dilde başlar. Ayaz'da kalmak var mı mesela? Var. hasta hastalığı. Ayazda kalmak varsa o zaman ayazda kalan çocuklar da hasta oluyor diye bir, ki. bir, mil, bir millete de onu yapıştır. İsterseniz saat 9'su olmuşken. Bu saati bitirelim. Önümüzdeki saatte de yarışmalar falan filan yapalım. Yapalım e, ama emlak Herkese, haberlerini yapmadık. Emlak haberleri mi? Hı. Hemen buyurun. Catherine Denev'un... E, 18. Madem Fransa dedik, 18. yüzyıldan kalma bir şatosu vardı biliyorsunuz. Ketsün Denim şatosu mu var Evet ya? tabii abi. Bay ee, baya da eski. Ee, Ketsün Denim de eski. E, satışa çıkarmış. Daha doğrusu iki aydır satışta ama. Alayım. Bizden rica etti. Bir duyurabilir misiniz diye. Ee, Şeyden bahsetti. Bunu da programda bahsedersiniz artık değil mi? Tabii. Abi, güzel abi, abi, bir, bir program. Böyle haberi deyince aklıma hep şey geliyor ya. Magazin programında Kaya'nın evini satmaya çalışması. Hatırlıyorum ya. Hatırlıyorum ya. Magazin olur, programı izletiyoruz sitede. İşte evimiz burada. Burada şey yaptık. Burada yaz kuş oturulabiliyor. Bakın burada şey yaptık falan. En son şey diye bitirdi. Buraya ben ceketimi alıp gideceğim. <gülüyor> gelip oturacaklar. Böyle bir magazin programı işi. Vadana bile var. yapmasına gerek yok Var mi? var ya yani hep bunlar diyor. Değil bitiriyor. mi? Tabii can mutfağı gösteriyor, Şeyi gösteriyor. Merdiven bunları yeniledik falan diye. Pool falan bir O zaman onu konuştuğumuza göre, Ketrin. Ee, Catherine... Hanımın da e, şatosunu konuşmamız gerekiyor. Lütfen. O da satılık şu anda. Kaça ee, oktay demeyeceğiz. Kupon mu? mu? Kupon. Kupon şaton. Sıkışıklıktan satıyorum aslında. Çok güzel evim. Ben bu kıyafetimi alacağım çıkacağım demiş. Bir elbisesi var ya onun böyle Hı -hı. hani. E, açık. Payetli. Kahverengi gibi Payetli, böyle bir şeydi. Ee, Paris'in batısında ev e, 8 artı 1 ve bir de sinema var. Hmm. Sato, çok iyi. O içinde. çok iyi oldu. Saunası var. Tabii ki havuz var. Ee, 4 milyon euro 4 i̇yi, gayet güzel Tabii bence ki. kupon denebilecek kadar bile e, iyi %2 yüzde, yüzde mi alıyor Fransa'da emlakçılar 1.5 bir 1.5 buçuk, bir buçuk alıyorlar iki taraftan iki taraftan da alıyorlar Fransız emlakçısı iki taraftan ha. da alır hala da... diyor oradan alıyor hala video diyor öbür taraftan alıyor Alıyor yani yolunu buluyor. O zaman World'le bitirelim bu saati sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte sponsorumuz Walk Walk'tan hediyeler dağıtacağız. Şanslı bir kişi tıka unt basay yemek kazanacak Walk Walk'tan. Zorlu bir yarışmadan sonra tabii böyle kimseye berehçici yemeği verimliyor içinde yaşadığımız bu dönemde. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. 9.14 oldu saatimiz iyi kalpler. insanlar. hepinize bir kez daha günaydın. Sponsorumuz Walk Walk'tan hediyeler veriyor size. Yemekler kazanacaksınız. Şansınız yaber giderse. Kolay da bir sorumuz var bu sabah sizler için. Sizi bekleyen, belki salladığınız, belki gözünüzde büyüttüğünüz... ...angarya işler önümüzdeki günlerde. Belki bugün, belki yarın, belki ilerleyebilirseniz, atabilirseniz... Önümüzdeki hafta ama bir şekilde yapılması gereken Angarya işleri bizlerle paylaşın lütfen. Telefonumuz 210-30-30. Twitter adresimiz @modernSabahlar soruluyor zaten Oktar şu anda Twitter'dan da soruyor. <gülüyor> ee, ben az önce telefonum bana hatırlattı şu iş var diye. Oradan aklıma geldi. Ne diye, Sen yani Angarya işi bir telefona abonelik... girmeye üşenmiyorsun. Bir abonelik iptal düşünün. etmem lazım. Abonelik iptal Hı -hı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir yıl abonelik iptal etmediğim için ödediğim para konusunda... Hakikaten şeyin düşer. Ee, neyin düşer? Kalkanların İstersen gardın düşsün. <gülüyor> gardın ya. düşer yani kalkanların o, o derece. Ve en son yapmam gereken angarya işi de söyleyeyim sana son iki haftadır. Hatta üç haftadır. Hatta bir buçuk aydır. Arabanın ruhsatını <gülüyor> bulamıyorum. Arıyorum bulamıyorum. Bari dedim yenisini çıkarayım. Çıkarayım çıkarayım çıkarayım onu da çıkaramadım. Çıkaramadım çünkü gidemiyorum ayaklarım geri geri gidiyor. Hayır sen bu konuda ama şeysin yani. <gülüyor> böyle olacağını Yani sen motor kursuna gittin. Evet. E, sınavından geçtin. Evet. Ehliyetine de almadın değil mi motor ehliyeti? Alacağım. Ehliyetin değişmesini bekliyorum. O, konu, o konuyu da herhalde biraz sonra söyleyecektim. Onu da birazdan söyleyeceğim. Yani bunlar tabii Angarya. Tık diye verseler o anda belki hemen hiç şey yapmayacağım. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Hoş geldiniz Yerem Hanım. Adım. Yaşamak sizin için bir evet. Angaria biliyoruz. <gülüyor> her, her sabah, her sabah sizi evet. rahatsız ediyoruz böyle. Ay, şimdi ben evet. güldüm diye bana küs şey, bizi <gülüyor> aramak zorladı. Ben, ben güldüm dedim Hanım. Ben güldüm bizimce alattık size. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Aynı <gülüyor> uyanana Yarın yarından sonra falan hep bu konuyuyla ilgili arayabilirsiniz bizi. Teşekkürler sağ olun çok teşekkür ederiz. Nedir Angaria sizi bekleyen? Ya benim bir telefonum vardı geçen o, yıl. Kayboldu. Ne oldu? O, düştü mü? <gülüyor> Sonra azar yiyorsunuz bakın isterseniz. hayır ya o telefon 4 ayda şey oldu. Ne hmm. oldu? Vodafone hmm. tüketici haklarında vardı. Mahkemelerde Mahkemede sürüm sürüm dediniz. Evet. Evet. E, şimdi adam da dedi ki oradaki 4 ay içinde bu sonuçlanır dedi. Ama üzerinden 12 ay geçti. Evet. Hı -hı. Ben de bunu işte kısılarda tüketici haklarına gidip sorgulatmam lazım ama ay yani bir işenmek <gülüyor> mi? Yani, yani. <gülüyor> dedim yani olacak işte onlara Yani nelere yani, nelere para harcamıyoruz İrem Hanımca. <gülüyor> yani Hanımcığım. dedim ne ki yani? Elinin yani. Haram ettiniz mi peki? Ne zıkkım Ama yani hani hiç gitmek istemiyorum ya. Aman. Vallahi hiç yani. Kalsın öyle. En başta bir sinirle gittiniz. Şimdi şey mi oldu? Rahatlamıyorum. Yani bir hınç vardı da. Şimdi dedim sadaka mı olsun? O zaman da aşka mı dönüştü acaba İrem Hanım? <gülüyor> evet. Beklerken aramızda bir şey oluştu. <gülüyor> Halbuki sizin hiç düşenmemeniz lazım gibi geliyor bana da. Ya. Evet ya ama bu Sabah çünkü bu erken ya kalkıyorsunuz. Ya. Yani, erken uyanıyorsunuz gibi geliyor bana. Yaptığım istatistikleri <gülüyor> sabah gününüz size kalıyor. Yani... Aslında 9-9.15 ile 9.30 arası sizi arama seansı işte. Sonra kalkıp gidebilirim kahvaltıdan sonra. Ezhade telefon iyi kaçtığınızda böyle oluyorsunuz. Yani kabalık Ay olarak düşünüyor. Bir de şey açılmak mi? için bizi arıyor gibi ee, bir şey var ya. ya. ya evet kap... o var bak gerçekten Ege çok doğru bir tezgit. Şey... Ben açılmak için arıyorum Aa... gerçekten. Yoksa uyanamıyorum. Yani biz mesela kabalık Açıldıkça olarak düşünmeyin açıldırsın. ama. Yani 8-9 arası mesela yarışmayı yapsak. 8'de uyanır. uyanır mısınız yoksa? 9'dan vallahi sonrasını mı ya? dinlersiniz yine? Yok yok. vallahi uyanırım. O zaman ya. yarın saat 8-9 arası yapacağız. <gülüyor> Valla diyor bak. Valla billahi diyor. Yemin verdi çünkü. <gülüyor> ama tamam o da yine aynı. Güzel. Bize de tüketici hakları mahkemesi muamelesi yapar. İki gün şey yapar sonra. <gülüyor> ama Aman. zehir zıkkım olsun programları da. <gülüyor> Allah be <Allah. gülüyor> Peki çok <gülüyor> sağ olun. Teşekkür abi. ederim. Sağ ol, sağ ol, ya, sağ ol. Çok sağ olun. Evet iyi teşekkür günler. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, evet. E <gülüyor> <iyi günler. gülüyor> ya, evet diye veda etti bugün. İboşo O'Ceberdi programı. <gülüyor> evet iyi günler. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra Monica Belücü. Programımızın Monica yayın akışında bir değişiklik yapmıyoruz o zaman değil mi? Çünkü 8'de arayınca da uyanacak. İrem Hanım, erken kaldırmaya er, gerek hiç yok. Hiç gerek yok yani. Zafer Bey demiş ki kasetleri kabına koymak. 80'lerden kalma Angarya. Çok doğru ya. Çok doğru vallaha. Çıkarıyorsunuz doğru. çıkarıyorsunuz ondan sonra kabına koymuyorsunuz. Üç tane kutu var bende de kaset. Hepsi kabı ayrı şeyleri ayrı. E, demiyor musunuz sana ayrı olun, tadı, tadı ayrı olur diye. diye. Bu korsan filmler yüzünden DVD'ler de düzenli duruyor. DVD'iz. Yani. Mesela biz. orijinal DVD'yi ne güzel kutusuna koyuyorsun. Öbürü böyle bir tane çirkin <gülüyor> bir şeffaf bir şeyin içinde geliyor ya. <gülüyor> evet. evet. Onları böyle bir dissen ben kayıyor. Ben ne bileyim sen şey şey anlatıyorsun ben korsan CD gördüm mü var? Onlar dolapta şey oluyor. Dolap mı? Üst üste. Dolabında korsan CD olduğunu dolabına, ima ediyorsun. Dolabına dolabına. Da da da da. Günaydın, Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Buyurun nedir Angalyanız? Ya az önce sizinle konuşmadan önce bir bankayla konuşuyordum da benim bir hesabım var bir bankada. Evet. E, eski çalıştığım iş yerindeki maaş hesabım. Evet. E, aylardır onu kapatmaya çalışıyorum telefonda ama olmuyor. Oraya gitmem gerekiyor. Bu benim için çok büyük bir angarya. Şimdi bu yeni bir yasa çıkmış herhalde bütün hesaplardan para alacaklar alacak. evet. diye. Paracıklar evet. evet o olmadan onu yapmam lazım. İrem Hanım, yardımcı Öyle. olabiliriz isterseniz biz. Annenizin e, kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfini <gülüyor> alabilir miyiz? Yok yok canlı yayında vermesen bence çok tamam iyi olur Tamam canım ama. birinci ve beşinci harfini de ben alacağım zaten. <gülüyor> ya da son harfini söyleyin. Kaç harfli onu söyleyeyim bari. Kaç harfli? E, alt harfli. Altı harfli. Peki oluyor. hiç şey düşündünüz mü? Annemin kızlık soyadıyla daha iyiymiş. Keşke onunla yaşasaydın falan diye düşündünüz mü? Annemin kızlık soyadıyla nasıl yaşayacağım ama? Bize de bir sürpriz <gülüyor> yani oldu. Annemiz bile o kızlık soyadıyla yaşayamamışken siz nasıl yaşayacaksınız? <gülüyor> Yani biraz da kendi kızlık soyadımı kullanıyorum hala ama anneminki çok zor yani. Zor mu? Yani şey ne bileyim benim anneminki daha kulağa hoş gelen mesela. Ha, yok güzel, güzel. bir e, soyadı Tabii, var. Tabii canım yok. hepimizin annesinin kızlık soyadı kutsal. Kutsaldır doğru. Tabii. Ya, büyük hata yani. Bir de böyle soruyorlar ya beşinci altın öyle hesaplamak falan da bayağı zor oluyor ya böyle kafadan bir Ama yedi. orada mesela hep bana Biz aynı, aynı orada bana hep aynı harfleri ya soruyorlar. Ya bizim şey ne derler? O yüzden çok lazım. Alarm firması, alarm firması, özel bir alarm firması, alarm çaldığında da uyku sersemi gözümü açıp şey diye soruyorlar. Parolanızın ikinci ve 7 harfini söyler misiniz diye. Yemin ediyorum iki kere yanlış söylemişliğim var. Hep değiştiriyorlar mı harfayı? Evet. Ya benim annemin kızlık ne hep belli Saabiyet, harfleri tabii. soruyorlar, soruyorlar Birinci ya. ve ikinci. Zaten iki harfli belki evet. <gülüyor> Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İş üzere İyi şanslar. Elif, Elif, Elif Hanım. Mete Bey demiş ki yeni bir iş aramak. Çok üşeniyorum. Çok Angarya geliyor ve çok erteliyorum anlamında. Bir Bunduk, şey soracağım ya. Bir dakika. canını sıkacak şeyler var Mete Bey. Hiç bölmeden bir konuyu dağıtmadan bir şey sormak istiyorum. Şimdi Elif Hanım hatırlatınca şey olalım. Şimdi zamanında biz bankalardan kredi çekmişsek. Evet. Hı -hı. Bir... Arkadaşım sordu bana bunu da şu anda. O mesela bankada hesap açılıyor oraya para ödüyorsunuz sonra kredi bitince her şey bitmiş sayılıyor ya. O hesaplar duruyor mu? Onlar sinsi sinsi bekliyor Fahir. Böyle bir yasayı bekliyorlar. Böyle bir yasayı mı bekliyorlar yoksa ne, ne oluyor onları da kapatmak gerekiyor mu? Herhalde dinleyicilerimiz biliyorlardır bu konuyla ilgili bilgisi olan olursa onlar da ayrıca Bakayım bilgisayar. Fahir ben senin hesabına Aç bakayım. bir telefon sor işte ya. Annenin kızı söylüyorlar. Hangi birine kime? Çok redder kullandın. Çok kara kışlar gördüm ben yine. Ya fez... ben şeye üşeniyorum ya. Çok da yapmam lazıması. Hangaryada değil ama. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın Kim, beyler. Kimle görüşüyoruz? Ben Feza. Feza Bey, Feza mı, Seza evet. mı? Feza, Feza. Fez, uzay, feza feza uzay uzanın, anlamında. Fez. Peki Feza evet. Bey, nedir sizi bekleyen Hangarya? Biz yeni bir köpek aldık. Evet. Bahçenin otomatik sulama sistemini ısırmış. <gülüyor> Isırır efendim. Isırır <gülüyor> efendim. Bu, bu, bu, bu üçüncü oldu. Her defasında servis geliyor falan. Her çok defasında şey başka olmuş, köpek alıyorsunuz. Ama Feza Bey o da onu ıslatıyor yani. Çok kusura bakmayın evet, ama. Evet yani, yani onu da öyle düşünmek lazım. O da onu ıslatıyor yani. Empati kurmak Be, lazım biraz. Ben, ben çok se seviyorum yani çok şey bir köpek. Ha, ben de bahçe <gülüyor> sulama defa... sistemini seviyorum diyeceksiniz diye çok <gülüyor> Çok bu defa bu defa ben hortum alıp kelepçe alıp kendim tamir edeceğim. Hı -hı. Eşim de öyle şey yapıyor, tercih ediyor. Yine ısırılacak. Fez abi. İşte öğrenelim diyorum hani sonra e Bu de aslında... demek ki devamlı ısıracak bari her seferinde servise uğraşmayalım diye. <gülüyor> Aynen öyle yani. Öyle bir angaryamız var Peki nedir o ke kelepçeyi alma mı mesele, yapma mı mesele? Alma mesele. Yani Ulusa gideceğim, bilmem kaç inç, hiç hortum bilmem ne adaptörü, bilmem ne kelepçesi. Anlatabiliyor muyum? İsterseniz biz yapabiliriz ya şey yapayım yani ben alayım geleyim size kaç inç? Bak ben şeyi tercih ederim siz bize gelin ben mangal yapayım. Aa, işte, mangal karşılığında yapmayacağım şey yoktur. Gerekirse ruhu mu satarım mangala <gülüyor> öyle söyleyeyim. Çok sağ olun efendim görüşmek üzere <gülüyor> yani kenara abi. aldık Yani bu mangal teklifini de kenara aldık teşekkürler Fez ya. Yani o kadar belli ki Fez in canını sıkan şey. Ne? Gözünde canlandırdığı şeyler ben biliyorum. Şimdi Gözün arabayı nereye canlandı. koyacağım? Evet. Nereye gideceğim? Nereye? Hangisine gideceğim? Şimdi orada adam soracak. Onu bir ölçmek lazım. Bir şey yapmak lazım falan filan. Sonra alsa da onlar Ama çekmecede duracak. Bahçeyle sulaya, sulayamıyorsa o bahçede o kurar. Geldi. Kurar. Yani kurur anlamında. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Gökçe. Gökçe Hanım nedir Angarya sizi bekleyen? <gülüyor> biraz komik gelecek belki ama hmm. Evlilik hazırıdır ya Evlilik hazır ay <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim mi hakikaten Tabii çok evliliği ya. Gökçe anlıyor o yüzden yok. Artık... <gülüyor> hayır yok ilk evliliğim ama yani ilkinden bile inanamaz derecede angarya çünkü bir dakika ikinci üçüncü planlarınız mı var İlkinden bile böyleyse ikinci üçüncüde ben düşünmek daha istemiyorum gibi bir yaklaşım oldu um, yok. Ya, ya, ya, ya, <gülüyor> ya ya ya ya ya ya <gülüyor> yani insan kendisi için bunları yapıyor olsa Belki keyif olabilir de yani belki kendim İnsanlar da vardı da hani çocuklarından biri bunun hayalini kurmuş olan Siz kendim, yani, kendim, kendim, iç, olsun falan. kendim için yapmıyorum hissimi var sizde Gökçen Evet yani He. insan düğünün kendisi için yapar mı ya bilmiyorum manyaklık bence bu kadar para harcanıyor işte yok güzel şeker davetçiye bilmem de bunların hepsi inanılmaz derecede angarya Ve benim gelecek hafta içerisinde gelinlik falan beğenmem gerekiyor hey. <gülüyor> Korkunç bir durum gerçekten çok korkunç bir durum yani Hakikaten yani. yani. Peki hangi aşamadasınız şu anda? Hiç halledilmiş bir şey var mı? En azından evlenecek adam Yok, bile bulması değilim. en sıkıcı kısmı yani. <gülüyor> Abi bir tane o adam bulacağım <gülüyor> yani bir herif. Onu hallettiniz bari. Tanımadığım bir herifi bulacağım yani evleneceğim yani. Halledilmiş olan kısmı şey ya. Düğün salonunu kiraladık. Hı hı. E, nikah memuru bulduk zorla insanlar yani delirmiş gibi hani e, haziranda düğünü olan insanlar ocakta nikah memuru buluyormuş ocakta nikah memuru bulmak falan. ne ya nikah memuru gidip şey değil mi belediyede şey mi yapıyorduk ikna ben... Allah'ın adını verdim ne olur aynen gelin. öyle <gülüyor> aynen öyle yani rüşvet falan aklımızdan sizin ne zaman yani Gökçe Hanım düğününüz mi? ne zaman haziranda ee, biz, e, 22 haziranda Ay çok Te güzel Biz de 22 Nisan'da gittik işlemleri etti ama yani çok zor bulduk ne Ama Gökçe onu. hayatım çok geç kalmışsınız çok siz ne yaptınız yani... Ne yaptınız yani <gülüyor> ben size paniğe kap kapınmanızı istemem hiç ama yani çok, çok az vaktiniz var Daha gelin yetişmez. provaların var Yetişmez <gülüyor> Gökçe'cim yetişmez Menüye karar verdiniz mi düğünde beyaz beyaz menü mü kırmızı menü mü olacak beyaz etme kırmızı etme onlara karar verdiniz mi? Ee, yani beyaz et olacak çünkü <gülüyor> 300 kişiyi doyuracağım çünkü... diye bu kadar para verdiğimi de anlamış değilim. Sağlıklı bir öyle diyeceksiniz ya beyaz et veriyoruz beyaz çünkü et, sağlıklı hocam. daha sağlıklı. Kökçe Hanım'ın Koy, sinirler, sinirler, sinirler bozulmuş koyta biraz. Koy tabu önüne al çeyreğini devam et. 300 kişiyi yani, doyuracağız falan filan yani. diye başka bir açıdan bakıyor büyüğün yani. yani öyle bir. Üç şey aç kopek duyuracağız <gülüyor> ba Gökçen, bu anlardır. Gökçem adam pek yardımcı değil galiba şey. <gülüyor> Adam Adam, adam, adam yardımcı bu arada? değil. Adam çok tekni takılıyor. Ne yapıyor? Siz tek başınıza mı yüklendiniz bütün sırtınızı bu yük? Hayır hayır yani biz iki kişiyiz de. Tabii yani, tahmin ediyoruz da yani da... hiç... <gülüyor> Yani iki kişi hallediyorsa her şeyi ama bizim kafamızda böyle bir şey yoktu yani. Hani biz böyle evlenelim çıkalım. Hani bize çok kolay gelen bir şeydi. Bir şekilde. Hatta e o zaman evlenip çıksaydınız keşke. Abi işte bir şekilde o dünyaya girmişler şimdi. Aynen ama arkadaşlar şu noktadan oluyor. sonra geri dönüş yok. <gülüyor> Nikah memuruna açıklarsınız. 300 kişilik yemek yerken baş başa. Peki çok teşekkürler efendim. İyi şanslar diliyoruz size. Edelim. Kolay gelsin mutluluklar ve mutluluklar diliyoruz <gülüyor> şimdiden. Mutluluklar şimdiden. hakikaten. <gülüyor> Çağırmasanız da bir çeyrek bizden. Çil çil altın olsun. <gülüyor> Buyurun bir. <gülüyor> oldu. oldu. Hadi bakalım buyurun 3 tavuk daha <gülüyor> çeyrek altına bağladım Faiz Uçumlu. Daha başlıyor Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler sponsorumuz Woken Walk Volt'tan yemekler dağıtıyoruz. Şahane çiğ yemeği menüsü bekliyor sizi. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimiz sabahlar Önünüzde hangi angaryalar var? Bunu sorduk bu sabah. Bu taraftan sizler için üzülüyoruz. Sizin gözünüzde büyüyen iş hakikaten bizim de gözümüzde büyüyor. Artık empati fazlası biraz rahatsız Vallahi, ediyor. Ama... E, zaten bir eşleşme de söz konusu. Yağız Bey mesela şey demiş. E, kışlık giysileri toparlayıp kaldırmak ve yazlıkları çıkarmak tam bir angarya demiş. E, ben iki mevsimi atladım zaten. Ya ben... benim, benim de bu hakikaten yapamadığım ee, bir şey. Her mevsimde artık o kışa kaldı. Artık o yaza kaldı. Artık o bir de kilo verdikten sonra o bir kaput olan gömlekler var ya. Hmm. Evet. La onları isen. yine ben tutuyorum gerçi. tut an alma ihtimaline karşı. Kendime güveniyorum da çevresine <gülüyor> güvenemiyorum. O yüzden Neyin? herhalde. Kendimi, Neyin çevresini? Bünyemi, Yaka çevresini, <gülüyor> Ankara'ya sevgilimin yanına gelmek istiyorum ama sürekli aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalıyorum. Demek demiş. ki onu sevmiyorsun. Evet ama Ankara'nın içinde zaten Ankara var ya. Ama yok burada bir fotoğrafı Bak, var. Ankara, Ankara, Ankara, Ankara, Burada bir fotoğrafı var Tarihi Tarih içerisinde zaten ilk öyle gelmiş. Arzu Hanım'ın. Sabahları uyanmak en az 4-5 kez erteliyorum demiş. Hacer Baran teknolojisini kullanıyoruz diyoruz biz ona Gözde Hanım demiş ki muafiyet sınavını kaçırdığım için Fazladan 6 saat aldığım İngilizce dersi şu an benim için en büyük Angarya Angarya demiş Fahir Angara yani Günaydın <gülüyor> efendim Günaydınlar Kimle görüşüyoruz beyefendi İlker Atla Hanım Neşhur Atlı Nasılsınız arkadaşlar Çok, teşekkür Çok teşekkürler, teşekkürler. <gülüyor> Hoş geldiniz Vurguş Öz <gülüyor> aileymiş Özle Özle Özle <gülüyor> Özledik size Neredesiniz İlker Bey Valla yaşlar kemale erince İstanbul. istemez gönül <gülüyor> e, gönül satan başka satan yerlere kayıyor da. diyorsunuz. Doğru i̇şte doğrudur da. doğrudur. Angarya arkadaşlar tek başına yaşayan bir adam olarak bu arada ben ikinciyi boşadım sizden sonra haberiniz yok. <gülüyor> evet. Bizden sonra bizi, bizi boşadı biliyorsun. Yani, o... <gülüyor> kriz olmamı mı istiyorsun? Ne diyelim artık Geçmiş olsun Geçmiş olsun. Artık o günler geride kaldı Geleceğe umuta bakıyoruz biz artık Dostça mı ayrıldınız Kavgalı dövüşlü mi Ben on numara ayrıldım arkadaşlar Her zaman davalı taraf olurum Dava açmam yani Size de o yakışırdı zaten Hikar Eyvallah. Yani Sizin perdenizde Olan bir insana o yakışır Vallahi sıyrıldınız mı peki Kapandı mı parantez Arkadaşlar angarya diyorduk nere geldik o angaryadan kurtuldum şimdi tek başına yaşamanın getirmiş olduğu angaryalar var. Bir Piki değiştirmek mesela başlı başına bir ölümmüş ya. Neydi değiştirmek? Ne pike. Pike, pike ya şey yorgana nevresimle mi püskürüyor. Nevresimle. Ha <gülüyor> Aa, ilk önce isimleri de öğrendik zaten. <gülüyor> ya değil mi? Nevresim takımı. Ama onun kolay yöntemleri var ya. Bir böyle şeye girin. Nevresim olduğun kadar da küstahmışsın ya. Bak kim bilemiyorum da <gülüyor> için kendimi boğ diyorum. Ama biz galeyiz olmayacak. Aşk olsun. Fikenevretim anlattım bu mevzu o ya. adam siktirle <gülüyor> uzaklaşmayın arkadaşlar ya. Ev işleri mi yorucu gelmeye başladı? Yardımdan soğuktunuz. Sosyalleşemeyen bir adam olarak kalacağım bundan sonra. Ah ne neyvretim bravo. Valla İlker Bey'in şu anda alıngan bir dönemi. Ee, evet. Arkadaşlar şey yapmayalım. Arkadaşlar, bah, İlker show başladı ben bir saattir onu <gülüyor> seyrediyorum. Soru bana. cevap şeklinde gidemiyor. Buyurun dinliyoruz Hadi sizi. Bir şey var arkadaşlar. Bu arada kuzuyla dırdırın e, tuvaletinin dökülmesi Allah'ım öleyim ben. Kediler yani, sizde kediler. mi kaldı? Kediler. Öf diyorum ya. Öf diyorum ya. Kediler sizde kaldı yani onu anladık. Yok hafta sonları geliyor galiba. Kediler sadece. <gülüyor> Yok kedi aldım. <gülüyor> Sonradan mı aldınız? De sonra. Ha. Yani... Bey o ya. sonra. Değil ya. Evet ya kediye mi Kedi verdiniz İlk arkadaşlar, İlter Bey bence o kedileri yollayın bir seven bir çocuklu aile falan. Hakkı iyi gidişat değil. Çok, çok samimi söylüyorum. Kedili adam'a dönersiniz valla. Ama bir şey söyleyeceğim İlker Bey Kedili adam da çok çekici bulunuyor kadınlar tarafından. Onu da bir yana atmayın ya bana atmayın. Onun yani. için mi aldınız yoksa? Baş... Yok vallahi yok. onun için değil yok. Bir arkadaşım var ama enerjileri çok hoş yani akşam bütün stresimi alıyorlar. Ama ya, bir kabahat yapmasalar şeyden... evet. İki tane yani mi aldınız? Bu iki tane. İki, i̇ki tane, defa boşandığınız tane. için iki tane bir kedi aldım. Kodun başına bir kedi. Big no principle bunu gerektirir doğru. Yoğun bir yoğun bir tempoyla çalışıyorum dolayısıyla hani ben yokken e, birbirlerini tek başına beklemesine gönlüm vermedi. Doğru hakikaten oğlum. E, Lazım yeterler arkadaşlarım dediler ki bunu iki yaptı eyvallah dedik çok tamam, güzel mı, dolandırıldım mı hala bilmiyorum peki İlker bey çok ya teşekkür mi? ediyoruz geçmiş olsun Arkadaşlar, diyelim o yemeğe ihtiyacım var bakın kendileri boğmaya ve Vallahi yemek için. İl İlker hocam yemek ha. için söz veremeyiz ama ha. ne zaman nevresim takarken yardıma ihtiyacınız olsa çağırın en az ya, bir kişi <gülüyor> bunun en az bir var, kişi şey var yani. Geliriz. geliriz yani koşa koşa geliriz evet, çünkü artık... birinin ucundan tutması çok kolaylaştırıyor işi ha, bak Türk bu yüzden evlendim bak Peki, kedileri tamam. kedileri eğitin <gülüyor> bunun için nevresim değişti biri bir, bir ucundan tutar biri bir ucundan Vallahi tutar valla çok mantıklı takı verirsiniz, hiç sıkıntı olmaz becarım becarım peki çok <gülüyor> gülüyor> en son <gülüyor> lafınızın ya. da bu olması <gülüyor> hakikaten Aha, teşekkür ederiz hünkârlar <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar şurada hey hep birlikte söyleyelim de sihircilere bir hey Coşku olsun Hey! Hey! Çok güzel yaptık sevgili dinleyiciler. Artık bunun gazı size bir, bir buçuk ay yeter. Telefonumuz 210-30-30. Sizi bekleyen Angaryaları dinlemeye devam ediyoruz. Angarya. Angarya. Mert Bey mesela ütülenmesi gereken onlarca gömlek ve pantol demiş. Ay ütü var ya. Ben bir kere gömlek var. ütüledim. Pantolon demiş. Ondan sonra ben ütüledim. Ee, ve... Ya yapamayacağım. yardımcı olmadın mı? Evet, ben tüylerim vallahi. Öyle yapılmaz diye. Ben de sanki şey gibi yapmış oldum. Ha beceremiyorum. de bir elimden alsın gibi. Hakikaten dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Ya oğlum, ya, bazı zor. sevene sevene şey ne? Döndüre, döndüre için kol, Kolun içine mi sokuyorsun? Gömleği sevene mi faiz? Ya ütüyü sevene çok kolay. Ütüyü seven mi var? Var. Sen bilmiyorsun onlar Deli gibi ütü yapıyorlar. Günde 2 saat ütü. Kafa boşaltmadı dünyanın en güzel şeyi. Hadi e, o galiba Tabii. öyle bir şey. Bir de kalite, karşısında yapılabilir. Kalite ütüyle yapılan ütü. vallahi hakikaten Onun şey. Onun da bir bence şey vardır ya. Sınırlı. Bir de mesela şey var. Çim biçme de aynı şekilde. Kafa boşaltır. Ver bana. Yemin ediyorum sana 4 dönüm arazinin çimini şey yapayım. Çimini. Çimini. 4 dönüm. <gülüyor> Büyüklük <gülüyor> olarak mı? Baya büyük olarak mı? Çimini. <gülüyor> Çok güzel. Bak, Vanguard demiş ki malum firmadan dün demonte mobilya aldık. Demonte. Her, herhalde walk and walk. Walk <gülüyor> <gülüyor> Onları kurmak Angarya geliyor tabii demiş bana. Gücüme gidiyor böyle yaşamak diyor. Günaydın efendim. Günaydınlar iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Taşınmanın vermiş olduğu büyük Angarya duygusunu atladım arkadaşlar. Olur mu taşınmanın dayanılmaz hafifliği ha, evet yani. olur. Kutular mı duruyor Burak Bey evde? Kutular, kollar değil. Yok bir sene içinde üç kere taşınılma gibi bir durum yaşadık. Olmaz bir sene içinde üç kere taşınılmaz. Uğursuzluk getirin. Niye üç kere taşınıyorsunuz? İki kereye kadar izin var. Üçüncüsü siz bir hovardalık yapmışsınız. <gülüyor> kendi eviniz en son taşınma var ya üçüncü olan kendi evinde E tamam o zaman bayılıyor. hadi Aa. geçmiş olsun. O zaman geçmiş ne güzel ol. hayırlı olsun. Yavaş yavaş sindirirsin. Gerçi sindire. taşınma sizin şeyiniz de varsa içinizde bir yerlerde varsa o evden de taşınırsınız gibi geliyor bana Ya bu ailemizde daha da genlerden geliyor diye hissetmeye başladım evet. çünkü e, annem babam da zamanında 70'lerde 80'lerde böyle bayağı bayağı göçebe tarzı yaşayan aileler durumundaymış. Şimdi bize de aktarızlar olarak evet. aktarılmış duru. Genle aktarılıyor evet. bazı şeyler bir komşuyla dört defa karşılaşınca Burak Bey e, artık taşınma zamanı geldi falan gibi bir his Yapayım, yani. aynen öyle. Yani, günaydın dediklerinde böyle bir korku salıyor benim içime i̇şte, ama bir pratiğiniz olmuştur yani. be Burak Bey evi çaha deyince toparlarsınız ben size şimdi desem ki hadi Burak'cığım taşınıyoruz ben söyleyeyim iki iki buçuk kesinlikle, saat sonra kesin bu, hazır olursunuz evet, kesinlikle bir de şey e, yani bunu meslek haline getirmeyi de bir ara ciddi ciddi düşünmedik değil hanımımızı çünkü taşınan arkadaşlarımızın telefon açtığı firma direkt şey değil nakliye değil artık buradan da sistemi belirli edeyim. Burak yerde. Bey ben sizin telefonunuzu da kaydedeceğim ne vallahi anladım. yarın öbür gün şey olursa diye. Bir de ev seçerken Burak Bey ev seçerken mesela yeni eve bu eve taşınırken veya bundan öncekine şey de artık bir değişken midir? Ee, ya, güneşe bakması dışında taşınması kolaydır falan yok, gibi yani. yok bizim. Ya bizde şöyle rahatsızlıklar da artık yüzüne çıkmaya başladı. Yani ilk taşınılan evde, yeni girdiğiniz evde ilk gece gördüğünüz rüya gerçek olur derler ya. Evet. E, benim yatıp ilk gördüğüm rüya yine taşınmak oluyor. Dolayısıyla hani bir sene içinde böyle iki, üç. İnception da. oldunuz o zaman. Kesinlikle. Neredeyim? Hani çevirecek bir şeyim de yok. Elimde doğru da yanlışlamayayım onu da bilmiyorum. Peki Ama inanılmaz. Yani taşınma dendiği zaman bile Angarya'da biz taşınma dendi. Yayına da bağlanmaya çalışıyorum bir yandan. Güle güle Öyle, oturun artık yeni evinizde. Yeni artık kalacağım. taşınma yok. Taşınmaya pay dostuyorum ben. İnşallah. Mutluluklar dileriz efendim size. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Burak Bey. Evet. Hiç evet. kimse de şey aslında Burak Bey'inki ki biraz ona sevinçli bir telaş. Gerçi Bekata, diğer dinleyici mühefendi de e, evlenmek de, de sevinçli bir telaş değil mi? Abi ama Angarya diye sorduk diye soruyor. Yani. Sevinçli telaş diye sorsak evet, mesela evleniyorum ne kadar güzel. Taşındım ne kadar güzel. Olurdu. Sizi bekleyen tatlı telaşlar diye şey. E, işte, ya, taşınma telaşı. Hülya demiş ki touchpad'i ve klavyesi bozulan laptopumu servise götürmek yerine ekran klavyesi ve mouse da kullanıyorum demiş. Ay o da çok Hakikaten insanı yoran bir şey ya. He teknolojinin amaliyete dönüşmesi anı. Çok çirkin o ekran klavyesinden her şey. Küçücük. Ekran klavyesi ne ya? Vallahi böyle ekranın üstünde tıklıyorsun yine sen basıyorsun. Ayy, Ayy, Ayy, klavye ya basıyorsun. Bitaytim için şifreledim. Ayy, içim bulandı şu anda. Kışlık ve yazlık lastikleri değiştirmek benim için Angarya. O değil dönemini bu. Bir bir Aftabii. ay daha beklesin çok rahat değiştirir. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Miray Vurmay Güzel. Miray Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Miray Hanım hoş, hoş geldiniz. Hemen vallahi üçüncü soyadı hemen aynen Miray Vurmay Güzel bir çok güzel benimselmiş Miray Vurmay Güzel. Hoş geldiniz. Aslında bir de başında Hatice vardı o çok uzun oluyor diye tercih etmiyorum. Olur mu Hatice Miray vurmayı Güzel bence vallahi şiir gibi. Çok uzun bir şiir oluyor o yüzden. Sizden iki kesiyorum. kişi çıkabilir aslında. E Valla bir yeterince şey. <gülüyor> Buyurun efendim dinliyoruz İş icabı Avrupa Birliği projesi yapıyorum. Yaklaşık 4-5 tane proje yazdım bayağı bir Avrupa ülkesi gezdim fıldır fıldır. Ama gel görün ki o projelerin bitiminde final raporuydu. E, finans raporuydu. Onları yazmak ölüm geliyor bana. Hatta şu an bir tanesinin yazma aşaması. Harcarken var. iyiydi Miray Hanım. <gülüyor> Harcarken <gülüyor> iyiydi. Çatır <gülüyor> çatır. <Acarken> Kaç kilo? <gülüyor> 120 euro. Aman ne olacak şak. Ver 120 euro. Bu Avrupa <gülüyor> Birliği öyle. şeyden anlamıyor değil mi? Helalden falan. Helal olsun yok, yok, diye hiç. bir cümleyle yapamazsınız yani. <gülüyor> yok vallahi olmuyor. Helalleşmeyi mi diyorsun <gülüyor> yani? Ediyorum. Helal Helalleşme, helalleşme raporu helalleşme değil, mi diyorsun, değil mi Aslında evet ya böyle bir şey mi desek? Helalleşme raporu. Hakkınızı helal Bilmiyorum. ediyor musunuz? Yok orada şey olsun yani bizim size güvenimiz tam. 3-4 sayfa rapor olur. Yani, helal olsun mu? Olsun. Öbür sayfa helal olsun mu <gülüyor> Olsun. diye bir el sıkışmayla halledersiniz. Ama zaten işte şu kadar kişi şunu yedik, bunu içtik, bunu aldık, bunu verdik. Bu finans raporumuz bu değil mi? Yok işte o değil. <gülüyor> Hangi, hangi uçakta nereye gittik? Hangi saatte indik? Güneş kartıydı bilmem ne? Otelde tamam, işte, ne yediniz? Ne içtiniz? Niye kaç işte, işte, su içtiniz? Hangi koltuğa oturduğuna kadar yazmak olacaksın. zorundasın yazacaksın Aynen, Koridor mu pencere mi? mi? Ne? Mireye Hanım yani siz çok tecrübelisiniz bu işte ama en sıkıcı şeyi söyleyeceğim. Bunu peki günü gününe yapsanız işiniz kolay olmaz mıydı? E ben Türküm ne yapayım Avrupa Birliği projesi yapıyorsun. İşte Türk En büyük sıkıntımız o. Türk olarak Avrupa Birliği <gülüyor> projesi yapmak. Kolay gelsin efendim. Şimdi Teşekkür ne kadar ediyorum. sürecek işiniz? Yani çok büyük ihtimalle 30 Mayıs'ta bitirmem lazım ama herhalde 28 Mayıs'ta başlarım yazmaya. Yavaş yavaş. Yani öyle de bir. Daha vaktiniz var anda... bir süre daha strese girmeye devam edin. Yani evet Miray Hanım'ın yaşadığı şey en büyük stres. Bir şey yapmıyor şu anda. Sadece yapacağı işi düşünerek yoruluyor. Evet. Aynen öyle. En Budur. korkuncu. Hakikaten en korkuncu. <gülüyor> Sıkın dişinizi 28 Mayıs'a az kalmış. Bir şey kalmadı Bir şey kalmadı şimdi. <gülüyor> 28 Mayıs'a az kaldı sıkın dişinizi Çok Geçecek. sağ olun efendim görüşmek üzere, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ege Hanım demiş ki okulumda festivaller varken iki makale ödevi yapmak ve sınava hazırlanmak Okulumdan valla soğutuyor demiş Teşekkür ederiz Ama o ederiz. da bahane arıyor şimdi ben Bir şey demeyeyim dedim de Kıya demiş ki 20 gigolayt olan alt dokumu temizlemeyi Angarya görüyordum Bu sabah çöktü hiçbir mailime ulaşamıyorum Bugünün işini yarına bırakma ya başlıyor o kadar sonlarını sen mi ekliyorsun böyle şeyi bazen ekliyorum da bu mesajda hiç eklemedim vallahi mı o zaman ben güzel bir dedim ama vallahi müminim müminim müminim bu sabah Türküler kişiliği için sana çok teşekkür ediyoruz bir de fırsat da veremedik gibi girdin sen aralara hep girdin ama evet Bizi dinlemeyerek sanki hani istemiyormuş gibi bir hava da olur mu? Yani konumuz neydi? Angarya değil mi? Angarya'nın yolları da... Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bir anda yanlış aradım zannettim ama böyle... Yo yo gayet An doğru, yo, doğru aradınız yer aradınız ya. Buyurun. Ne kadar ha, doğru bir yer aradınız. Doğru Biz... no, no, farkındayız. İsminiz nedir? E, i̇smin Devrim Özdemir. Devrim Bey buyurun. Yine ben. E, şey... Şimdi... E... Birkaç dakikadır tabii şey yapamıyorum, takip edemiyorum. Ee, hiçbir şey o kaçırmadınız. Da, o da güzel. Ee, son 13 senedir olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey de. E, estağfurullah. Yani, estağfurullah. Yani, ha, estağfurullah. estağfurullah. Ya son 13 senedir hiçbir şey kaçırmadık mı diyorsunuz? 13, 13. Ya kendi adıma söylüyorum. Hadi estağfurullah. Yani Hiç anlamıyorum konuşulanı. Ee, ben de anlamıyorum. Estağfurullah. Maşallah attı. efendim. Anlamadığın <gülüyor> yerlerde estağfurullah efe, efe, Efendim estağfurullah. <gülüyor> ee, en azından moralim düzeldi. Dinlediğim kısmıyla ilgili benim meğerse angariyol olarak adettiğim şeyler filan. Hani çok önemsiz. Efendim düğün hazırlıkları tekrar boşanalım ikinciyi alalım üçüncüyü bırakalım. Ne bileyim banka hesapları şunlar bunlar filan. Ee, efendim ben ayakkabı almaktan nefret ettiğim için. Hmm. Ayakkabı alışverişinden nefret ettiğim için. Bana pantolon alışverişi çok angaryaya gelir. Neden? Çünkü hani pantolonu da sevmiyorum zaten. Hani giy çıkar, giy çıkar. Siz e giymeyi falan de... sevmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Biraz daha kasarsak çünkü gömlek falan da oraya kadar gidecek. Ben bir de ya anlamadım. Ayakkabı de... mı, pantolon mu? Şimdi evet, e, ayakkabı alışverişinden o kadar çok nefret ediyorum ki hani görece <Gülüyor> daha az sevdiğim pantolon alışverişine engelliyor. Neden? Pantolonu denerken ayakkabı da giyip çıkartıyorsun. Sanki çok doğru, çok doğru. Yapıyormuşçasına yani. Ha, ha. o onu kapsıyor yani. Evet, kapsar. Kapsıyor. doğru. Kapsar. Ha, Hatta tamam, küme şimdi... olarak anlatırdım ama maalesef tahta yanımda değil. Hı. Dolayısıyla olmuyor. Hı. Bizim burada var tahta isterseniz. Ben şey yapayım, evrensel küme. <gülüyor> tamam, anladım, anladım. Tamam, <gülüyor> farid çizince doğru. Vallahi kolay gelsin ya büyük sıkıntıdır, doğru. Evet, yani. Dolayısıyla senede bir kere o da artık belli bir takım yerleri var ne bileyim arka cüzdanı arka ceket cüzdanı koyduğum yerden patlar. Olmadı. Tam böyle ağ tabir ettiğimiz yerinden patlar. Olmadı dizi delidir. Yani benim pantolonlar ne zamanki üstümde olmaması gereken bir delik olur. paralanınca kadar giyiyorsunuz. O zaman Aynen. anladığım kadarıyla devrimi sizin idamlık ve bayramlık değil tek pantolonunuz var. İşte evet o da artık hangisine denk gelirse yani. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Hep, bayram, Görüşmemize... hep bayramda giyin güle güle, giyin. güle güle giyin diyoruz size. Estağfurullah. Hoşçakalın efendim. <gülüyor> Çok güzel bağladık. Evet estağfurullah. İyi günler. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, 3-5 bin parçalık yapbozu bitirmeye üşenmiyorum. <gülüyor> ve fakat çerçevel etmek büyük Angarya geliyor. Vallahi de billahi de. Doğru binler, masanın, üstünde evet. masanın üstünde dursun. Masanın üstünde başka altı bir şey de koyamam. 6 ay. 6 ay. 6 ay. 6 ay. 6 Nerede 6 geçti? Nerede? Nerede? nerede? nerede? Nerede elmas nerede? Nerede geçti 6 ay ya? İsterseniz e, yavaş yavaş <gülüyor> tavarlayalım programı Yavaş yavaş programın sonuna geldik Evet <gülüyor> Yemin ediyorum bugünkü program Yani başlı başına bir kolaj oldu adeta Paralel program Buyurun efendim. Ne buyurun? <gülüyor> Vallahi vuracağım ağzını. Hakikaten bu bağlayacağım. bağlayacağım. Buyurun. Buyursunlar yani. demedikten sonra mesele yok ya. Ne buyurun? Bitti. Hayda buraya diyorum o zaman. Hayda buraya bitti program bitti buraya. Bre başata diyorum. <gülüyor> Şu senin kırık dişi çıkar bugün kırık dişi de seçeceğiz. Şanslı dinleyeceğiz. Ben buraya koyuyorum karışık isimler yazılı. Kırık dişi tut avcunda. Onu tamam. fırlat. Şurada ileride bak isimler var. Bir dakika Oraya bir dakika. Doğru diyorsun ki hayır, hayır. köpek dişi gibi ak. Kuzu dişi gibi sık çıksın diyorsun. Atıyorsun isimleri. Atıyorsun ama şu... E, ne diyeceksin? Simit parçası. Köpek dişi gibi. Ak kuzu Ak, dişi kuzu gibi dişi gibi. Sık, i̇stersen sık köpek dişi gibi AK'de. Bakayım bir. <gülüyor> <Eğer gülüyor> politik şey yapmak istemiyoruz. Şimdi o dişi... Ha, o dişi o, haydi yavrum kemik duysun. diye atacağım. Hayır hayır kemik tamam o da kemik de dinle bir dinle. Bir dinle. Bir dinle bağırtmadan <gülüyor> bir dinle adamı. Sevgili Fulye bir saat daha sürecek bizim. Simit simiti ne yaptın simiti? Attın mı? <gülüyor> sevgili Fulger bir buçuk saat daha sürecek bizim simit koyduğum. nerede? Simit'i attım. Simit'i çiğnediğin simit'i o şeye yapıştır o attığında hangi? Attı onu abi hoş derece at desin. Abi attı attıysa yapamaz bunun üstüne nasıl duracak o zaman? Haydi o yavrum kemik. Hoppa 7 geldi. 7 değil ismin üstüne atacaksın Yediye geldi abi. geldi adam. İsmin üstüne at bak. İ ya. Ben burada rakamlar yapıyorum. Herkesin. Hayır o değil öyle şey, öyle, bir, öyle şey yok. Kafana göre iş yapıyorsun ya sistem var burada. Tazı gibi gibi ne oluyor şey, abi? Kuzu gibi gibi gelsin. at gelsin. Kıpek. Hoppa geldi Gökçe Hanım. Gökçe Hanım mı? Evlilik hazırlığı. Evlilik geçin. hazırlığı. Aha 300 kişilik yemekten 298 <gülüyor> kişilik yemekte düştü. Vallahi ne kadar güzel oldu ya. Bunu zaten tarih... <gülüyor> tarihi yok. İki davetliyi düğün günü oraya göndersin. Yiyip gelsinler. Ederim, zorlamasın zorlama musun. Aptav yaptı kaçtı o arada Five. Senin John'un yüzünden. <gülüyor> Adam o kadar uğraştı esprisini yapmak. Ne kadar güzel bir espriydi. Beni oldu. eğer düğüne çağırırsanız bu espriyi <gülüyor> yapacağım buradan müjdeliyorum. Bizi düğüne çağırır mısınız? Teşekkür ederiz tüm dinleyicilerimiz. <gülüyor> Tek sesleğimiz program bitmiş olmasın. Yarın. <gülüyor> Yarın sabah <gülüyor> cuma sabah sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Yapma ya. Now ya. Şimdi size şunu da açık açık söyleyelim. <gülüyor> Buyurun. Böyle gülüyorsak eğleniyorsak bunun tek sebebi tepede güneş olmasın. Siz de gülüp eğlenebilirsiniz. Biraz güneşe çıkın ısının ondan sonra günün ne kadar güzelleşeceğini fark edeceksiniz. Fulye bırakıyoruz stüdyolarımızı ve şimdi gelin bir neşe verecek şarkı. Durun bakalım ne tip şeylerle karşılaşacağız. Bir gün mükemmel bir gün olacak.